O güzel Resulü yesirip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık anneden babadan yardan, ve serden geçerek kavuşmalısın O güzel Resulü yesirip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık anneden babadan yerdan. Ve serden geçerek kavuşmalısın İşte hicretimiz bu kutlu yolda En güzel sevdaya kavuşturandır Muhacir yiğitler, genç kahramanlar Bizleri kıyamla karıştırandır O güzel Resulü Yesrif yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık neden babadan yardan Ve serden geçerek kavuşmalısın O güzel Resulü esirip yolunda İyice coşkusuyla aramalısın Ayrılık neden babadan yardan Ve serden geçerek kavuşmalısın Ve serden geçerek kavuşmalısın